1204, numaralı konu, Eşab'ın, mescidde işeyen bir bedeviyi ayıplayıp bağırmaları ve Hazreti Peygamber'in bu davranışı doğru bulmayışı, evet, biz Resulullah ile beraber mescidde bulunuyorduk, bir göçebe geldi, mescide işemeye başladı, Resulullah'ın Eşab'ı, yapma, yapma, diye bağırdılar, Resulullah onlara, sakın onun Bevli'ni yanda kesmeyiniz, dedi, böylece onu rahat bıraktılar, Bevli tamamen bittikten sonra Hazreti Peygamber onu çağırarak, bu mescidler böyle şeylere elverişti. Elverişli değildir, mescidler ancak Allah'ım zikredilmesine, namaz kılınmasına, Kur'an okunmasına elverişlidirler buyurdu, sonra Hazreti Peygamber sahabilerden birisine emretti, bir kova su getirtti, sahabi Bevlin üzerine dökmek suretiyle orayı yıkadı.